Merhaba, Bir Söz Küçüğü'n programına da hoş geldiniz. Ben Gülce ve ben Rabia. Bu hafta yapımcılar olarak sizlerle beraberiz. Bu haftaki konumuz Çocuk Meclisi. Konuğumuz ise Zakir Şahin. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. E, kendinizi biraz bizlere tanıtabilir misiniz acaba? Tabii ki. Çok teşekkür ederim öncelikle. Zakir Şahin 1986 doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi... Şu an itibariyle ikamet etmek olduğumuz Ümraniye'de tamamladım. Lise hayatını Kadıköy'de ve yüksek öğrenimi de Eskişehir'de tamamladım. Okul hayatımızdan sonra bir süreyle, bir yıl süreyle internet bilim hizmetleri sunan bir şirkette, özel bir şirkette çözüm ortaklığı olarak görev yaptım. Ve şu an 2006 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Meclisi ve Çocuk Meclisi'nde projeler üretiyoruz. Bu görevim de şu an devam ediyor. Ee, bize birazcık Çocuk Meclisi'ni tanıtabilir misiniz? Nedir yani? Hı hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 15 Şubat 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın isteğiyle, Sayın Kadir Topbaş'ın isteğiyle kurulmuştur. Ve ilk e, oturumunu Büyükşehir Belediye'mizin başkanlık binasında meclis salonunda gerçekleştirmiştir. Çocuk Meclisi'nin yapısından biraz bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Çocuk Meclisimiz İstanbul'da biliyorsunuz 32 ilçe ve 41 belde bulunmaktadır. Tabii ki son yapılan yerel seçimlerde bu sayı değişmiştir. Toplam 39 ilçeye çekmiştir. Şu an itibariyle 39 ilçe ve 41 beldeden çocuklarımızı temsil eden çocuklarımız bulunmaktadır ve yaş sınırlaması 8-15 yaş arasındadır. Bu çocuklarımız da ilçelerden gelen seçilmiş ve başarılı çocuklardır. 15 yıllık 2007 tarihiyle 1. dönem Çocuk Meclisi bitmiş ve 2. dönem Çocuk Meclisi Görevine başlamıştır. Peki çocuk meclisi e, niçin kurulmuştur, neden vardır sorusuna cevap bende. İlköğretim öğretim çocuklarımızın ailesine ve çevresine, yaşadığı şehrine ilgisini ve duyarlılığını artırmayı hedeflemektedir. En önemlisi özgüvenlerini geliştirmeyi ve temsil kabiliyetlerini artırmayı hedefleyen bilinçlenme faaliyetlerinde bulunmayı ve çocuğun yüksek yararını gözeten faaliyetlerde bulunmayı amaçlamaktadır. Bunun haricinde diğer maddeleri de kısaca özetlersek İstanbul'da yaşayan çocukların çeşitli problemleri ve taleplerini dile getirmesi için çocuk meclisi kurulmuştur. Ve Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde çocuklarımızın demokratik bilincinin gelişmesi ve evrensel kültüre de diyalog halinde olmaları amaçlanmaktadır. Çocuk meclisi bu amaçları üzerine kurulmuştur. Ee, peki çocuk meclisi kaç kişiden oluşuyor? Çocuk meclisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi İstanbul'da yaşayan çocukları temsilen kurulmuştur. Ve İstanbul'da bulunan 32 ilçe ve 41 beldeden temsilci 347 arkadaşımızın görev yaptığı bir meclistir. Peki neden 347? Bu sayı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin üye sayısıdır. Aynı zamanda her ilçeden Büyükşehir Belediyesi'nde bir temsil edilme sayısı vardır. Ve bu temsil sayısıyla çocuklarımız Büyükşehir Belediyesi'nde bulunduğu ilçeyi temsil eder. Bir örnek verecek olursak mesela... Fatih Belediyesi şu an itibariyle Büyükşehir Belediyesi'nde bu rakamı örnek olarak veriyorum. 7 çocuğumuzun e, temsil edilme hakkına sahiptir ve her 2 yılda bir yapılan seçimlerde 7 çocuğumuz Fatih ilçesini temsil eden Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'ne görev yapar. Çocuk Meclisi ile kimler ilgileniyor? Çocuk Meclisi şu an itibariyle Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde e, gençlik ve spor müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteriyor ve burada 3 kişilik bir uzman kadroyla çocuk meclisi ee, ...ilgileniliyor, burada projeler üretiliyor çocuklarımızla beraber. Ee, genel olarak e, çocuğunuza bakış açınız nedir? Evet, genel olarak çocuğa bakış açısından bahsedersek... ...öncelikle bizim çalışma e, grubumuz olan 8-15 yaş arası e, çocuklarımıza... ...psikolojik yapısına bakacak olursak... ...bu dönemdeki çocuklarımızın çok kolay etkilendiğini, karşıt görüşü sahip olduğunu... ...rekabete sahip olduğunu ve sorumluluk bilincinin oluşmaya çalıştığını, oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Bizler bunun farkındayız ve her türlü çalışmamızda da bu doğrultuda çalışmalarımızı yapmayı planlıyoruz... ...ve hayata gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Onun haricinde çocuğumuzun dokunulma hissi, güven hissi, yapı ve düzen, sosyalleşme, uyarılma... ...ve kendini değerli görme gibi unsurları geliştiğini görüyoruz ve bu doğrultuda programlarımızı yapmaya çalışıyoruz... Ayrıca çocuklarımıza bir anne ve baba şefkatiyle yaklaşmaya çalışıyoruz. En önemli özelliği de yapmış olduğumuz organizasyonlarımızda her ilçeden farklı arkadaşlarımızın bir araya gelerek bir ortamda, aynı ortamda faaliyetlerini sürdürmesi ve arkadaşlarımızın, farklı ilçelerden gelen arkadaşlarımızın bir arada bulunması. Çocuk, Bu mecl şekilde. Çocuk Meclisi şu ana kadar neler yaptı? Çocuk Meclisi kurulmuş olduğu günden itibaren bu yana çeşitli organizasyonlarda bulunmuştur. En önemlisi her yıl düzenlemiş olduğu 23 Nisan özel oturumunu düzenlemektedir. Sayın Kadir Topbaş'ın başkanlığında. Burada Çocuk Meclisi Başkanımız, başkan vekillerimiz, divan üyeleri ve bütün üyelerimiz 347 üyemiz Büyükşehir Belediyesi başkanlık binasında toplanır ve 23 Nisan'a dair konuşmalar yapılır. Onun haricinde her yıl düzenlenen izili kamplarımız vardır. Izili kamplarına çocuk meclisi üyelerimiz de katılım sağlamaktadır. Bunların haricinde Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin bilinçlenme ziyaretleri programı bulunmaktadır. 2008 ve 2009 yılı faaliyetleri içerisinde. Bilinçlenme ziyaretlerinde de arkadaşlar bu zamana kadar yapılan 4 tane bilinçlenme ziyareti vardır. Bunlardan size bahsedebilirim kısaca. Bilinçlenme ziyaretleri projesi. Toplam 6 aylık olarak belirlenmiştir ve ilk olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandili Hastanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü bilinçlenme ziyareti olarak gerçekleştirilmiştir ve burada arkadaşlarımıza uzman rehberler eşliğinde Kandili Rastanesi'ye tanıtılmış, RASAT nasıl yapılır, deprem hakkında bilgi verilmesi gibi konu başlıklarında arkadaşlarımız bilinçlendirilmiştir. Haricinde ikinci ziyaretimiz olarak Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerini tabi bu ziyaretler belli bir katılımla gerçekleşiyor çünkü 347 çocuğumuzu aynı anda bu organizasyona davet etmemiz e, mümkün değil. 30 arlı ya da 40'arlığı gruplar halinde yapmış olduğumuz organizasyonlara çocuklarımızı davet ediyoruz. İkinci ziyaretimiz Koca Sinan İtfaiye Okulu bilinçlenme ziyareti. Burada da çocuklarımızı bir hafta sonu, hafta sonunda bilinçlenme ziyaretlerinde uzman eğitmenler eşliğinde afet ve yangın bilinci seminerleri vermeyi planladık. Burada yangın ve kaza gibi olaylara, deprem ve su baskını gibi doğal afetlere karşı Doğru hareket tarzı nasıl kazanılır? Başta bu olmak üzere ee, ve diğer afetlere karşı nasıl önlem alınır? Bu tür sorulara cevap aramaya çalıştık ve burada e, bizzat arkadaşlarımızla uzman eğitmenler eşliğinde, itfaiyeci eğitmenlere eşliğinde e, tırmanma duvarına tırmanış, e, yangın yanan yangın e, evin söndürülmesi ile ilgili e, çeşitli faaliyetler düzenlenmiştir ve Buraya katılan çocuklarımız bizzat yanan bir yangını söndürmüş, e, tırmanma duvarına tırmanmış ve itfaiye elbiseleriyle itfaiye arabalarını tanımış oldular. Daha sonra da Büyükşehir Belediyesi olarak dağıttığımız e, hediyelerimizi ve e, ikramlarımızı alıp çocuklarımız dağılmışlardır. Üçüncü ziyaretimiz olarak Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu Panorama 1453 Tarih Müzesi ziyaretimiz var. Burada da arkadaşlarımızın e, İstanbul'un fethini panoramik müze ortamında görmesini amaçladık. Ve çok da faydalı geçti. Buraya da katılan 30 kadar arkadaşımız e, Fetih Müzesi'nde uzman eğitmenler eşliğinde bir tarih dersi almış. Ve toplam 1400 e, kareden oluşan panoramik, e, dünyada da bu tabi ki ilk panoramik ve e, Türkiye'de de yapılan ilk panoramik Fetih Müzesi üzerine taşımaktadır. Burada arkadaşlarımız kısa bir tarih dersi aldıktan sonra e, orijinal bir anlatımla, orijinal bir görsellikle, İstanbul'un tüfehti hakkında bilgi almış oldular. Son faaliyetimizden bahsedecek olursak arkadaşlar. E, Santral İstanbul Enerji Müzesi'ni bilim, kültür ve sanat gizesi düzenledik. Burada da arkadaşlarımıza silahtara elektrik santralini ve Osmanlı Devleti'nin ilk ölçek, ilk kent ölçekli elektrik santralini gezme fırsatı sunduk. Ve buradaki e, uzman eğitmenler eşliğinde arkadaşlarımız et, et, et, çerçevesinde e, beraberinde Elektrik santralimizi gezmiş olduk. Burada da arkadaşlarımıza çeşitli enerji oyunlarıyla e, ilgi gösterildi ve çok faydalı bir e, bilinçlenme ziyaretini bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Önümüzde de yaklaşık bir ya da iki bilinçlenme ziyaretiyle bilinçlenme ziyareti projemizi bitirmiş olacağız. Peki hangi konularda çocukların bilinçlendirilmesi gerekiyor? Çocukların bilinçlendirilmesi, bilinçlendirilmeleri gereken birçok konu var. Bu konuların başında tabii ki... E, Çevre gelmektedir, bunun haricinde trafik gelmektedir ee, ve en önemlisi eğitim gelmektedir. Bu konu başlıklarını belli bir sıraya göre diziyor. Daha sonra da Büyükşehir Belediğimizi bağlı olan e, ya da çeşitli kurumların sunmuş olduğu yerleri e, sırasıyla yerinde görüp incelemeyi amaçlıyoruz. Bu şekilde bilinçlenme ziyaretlerimiz devam ediyor. Şimdi kısa bir ara verelim. Müziğimizi dinledikten sonra yeniden beraber olalım. <gülüyor> ...tekrar birlikteyiz. Bilinçlenme ziyaretlerine katılımlar nasıl gerçekleşir? Evet, bilinçlenme ziyaretlerimiz şu an itibariyle dördü tamamlanmış. ikisi de tamamlanacak e, konumda bunlar planlanıyor. Arkadaşlar, bilinçlenme ziyaretlerine katılımlar ilçe çocuk meclisleri tarafından oluyor. Öncelikle Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi... E, ...kendi karar vermiş olduğu ilçe çocuk meclislerinde resmi bir baş, başvuruyla düzenlecek olduğu bilinçlenme ziyaretini haberdar ediyor... Daha sonra bu bilinçlenme ziyaretlerinin detaylarını e, gerek e-mail yoluyla, gerek fax yoluyla ve cep telefonu yoluyla da aktarıyor. Daha sonra da ilçede bulunan çocuklar e, bilinçlenme ziyaretlerinden haberdar olmuş oluyor ve ilgili zamanda e, davet edilen ilçe çocuk meclisleri Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk meclisi etkinliğine bu şekilde katılmış oluyor. Onun haricinde e, katılımlar sadece ilçe çocuk meclisinden gerçekleşmiyor. Programlarımızı www.ibb.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. E, ve 8-15 yaş arası çocuklarımız bu programlara istediği gibi ücretsiz olarak katılabilir. Bize bu talebin gelmesi yeterlidir. E, bizim sonuçta programımız bir çocuk hakları programı. Projeli... Projelerinizde ya da diğer çalışma alanlarınızda bu konuya değiniyor musunuz? Evet tabii ki değiniyoruz. Ben burada sizden çocuk hakları sözleşmesinden biraz bahsetmek istiyorum. İlki 1923 yılının sonunda ve 1989 yıllarına sonuncusu kabul edilen Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen çocuk hakları sözleşmesi bulunmaktadır. Bu çocuk hakları sözleşmesinde şunlara atıfta bulunmaktadır. Çocukları ilgilendiren konularda alınan kararlar, yapılan kanunlar ve devlet tarafından yapılan uygulamalar mutlak olarak çocukların yararları ve çocuklara dikkate alınarak yapılmalıdır denmektedir. Çocuk meclisi olarak bu uyarıya göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz. Çocukların kendileriyle ilgili görüş ve düşüncelerini her şekilde özgürce açıklama imkanı sunmaları için bilinçlenme ziyaretlerimizi düzenliyoruz. 23 Nisan'da 23 Nisan özel oturumunu düzenliyoruz. İzcilik faaliyetlerimize çocukların bizzat bilinç kazanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Devam eden ilkelerde çocuğun tanımının 18 yaş altı olduğu söyleniyor. Çocuk meclisi 8-15 yaş arası çocuklarımıza hizmet etmektedir. Eşitlik ilkesini atıfta yapılıyor. Burada eşitlik ilkesini şöyle açıklayabiliriz. Çocuk meclisinde İstanbul'da bulunan tüm ilçelerdeki ilçe çocuk meclisinde bulunan arkadaşlarımız bulunduğu için eşitlik ilkesinde burada atıfta yapmış oluyoruz. Birçok ilçedeki arkadaşımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi adı altında toplanmış oluyor ve faaliyetlerini gerçekleştirmiş oluyor. Burada en önemlisi... Çocukların yararını gözeten projeleri atıfta bulunulması, bilinçlenme ziyaretlerimiz, 23 Nisan özür oturumumuz, izcilik faaliyetimiz ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün yap, yapmış olduğu diğer projelerde çocuğun yararını gözeten diğer projeler arasında söyleyebiliriz. Onun haricinde çocukların düşünce ve görüşlerine değer verilmesi konusunda bir atıfta bulunulmuş. Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak da çocukların düşünce ve görüşlerine değer verdiğimizi burada ifade, ifade etmek istiyorum çünkü Çocuk Meclisi sadece kendi bünyesinde yaptığı faaliyetleri değil, aynı zamanda dışarıdan gelecek olan faaliyet ve projeleri de e, kabul etmekte, değerlendirmekte ve Çocuk Meclisi çatısı altında bu projeleri gerçekleştirmeyi düşünmektedir. Ee, peki ben Çocuk meclis, ben yerde oturuyorum. Çocuk Meclisi'ne nasıl ulaşabilirim? Öncelikli olarak yapmanız gereken şey Sarıyer Belediyesi'nde bulunan ilçe Çocuk Meclisi'ne kaydınızı yaptırmanız. Ee, ve bu çocuk meclisi tarafından da bize tavsiye edilmeniz gerekiyor. Ee, en başta da belirttiğim gibi Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi ilçelerde bulunan çocuk meclislerinin katılımlarıyla oluşan bir meclistir. Ve çocuk meclisi üyeleri her iki yılda bir seçilir. Şu an itibariyle şunu söylemek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi e, 2007 sonu itibariyle birinci dönemi bitmiştir. Ve bir yıl sonra yani 2009 yılı sonunda çocuk meclis seçimleri yeniden yapılacaktır. ...belirtilen arkadaşlar, bize gönderilen arkadaşların seçimleri tekrar... E, ...demokratik bir seçimle Büyükşehir Belediyesi tarafından seçilecektir. Peki bu e, seçilecek olan çocuklarda neler gözetiyorsunuz? Nasıl olmaları lazım Hı -hı. çocukların? Peki hala çocuklarımızın e, özelliklerini e, sıralamak noktasında... ...bize tabii ki çocuk meclisinin kuruluşu ilçe çocuk meclislerinden bize gelen e, teklifler doğrultusunda oluyor... Öncelikli olarak okulda başarı sağlayan arkadaşlarımızı tercih ediyoruz. İlk içe giren arkadaşlarımızı tercih ediyoruz. Ee, onun haricinde tabii ki bu resmi yol haricinde bizlere tavsiye edilen çocuklarımızı gerekli mülakatlar sonucunda Çocuk Meclisi'ne dahil ediyoruz. 8-15 yaş arası olmak kaydıyla. Çocuk meclislerinin belediyelerde olması zorunlu mu diye bir soru sormak istiyorum. Pekala sizlere şöyle bir yanıt vereyim arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin kuruluş dayanığında kuruluş dayanında şöyle bildirilmektedir: Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisini bir yönetmeliği bulunmaktadır ve bu yönetmekte şunlara atıfta bulunmaktadır: Ulusal, uluslararası çalışma örgütü tarafından kabul edilen bir çocuk sözleşmesi vardır. Bu, bu sözleşme bir atıfta bulunulmaktadır. Onun haricinde Birleşmiş Milletler Genel Kurul tarafından 1989 yılında kabul edilen çocuk haklarına dair sözleşmeye atıfta bulunmaktadır ve en önemlisi de Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinde atıfta bulunmaktadır. Ulusal Çalışma e, Örgütü en kötü biçimlerdeki çocuk işçilerinin yasaklanması ve ortadan kaldırılması ile ilgili bir uyarıda bulunmaktadır. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bu program, bir Çocuk Hakları Programı, Çocuk meclis, Meclisi, çocuk haklarına nasıl hizmet vermektedir. Teşekkür ediyorum. Çocuk Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi çocuk haklarına öncelikle şu an bulunmuş olduğu yönetmeliğinde atıfta bulunmaktadır o çocuk sözleşmesi olsun, Birleşmiş Milletler'in kabul etmiş olduğu çocuk haklarına dair sözleşmesi olsun ve Büyükşehir Belediye Kanunu'nun maddelerinde olsun çocuk haklarını bir atıfta bulunmaktadır. Bu konudaki faaliyetlerimizden de daha önceki konuşmalarımda bahsettiğim sizlere. Çocuk hakları konusunda çocuklarımıza öncelikle söz verme ve bu sözün de karşılığını almaları için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ee, söylemiş olduğum gibi sadece çocuk meclisi içerisinde programlar gerçekleşmiyor. Dışarıda herhangi bir çocuğumuzun da çocuk meclisine sunmuş olduğu bir proje, bir düşünce, e, bir görüş ilgili e, yetkililer tarafından değerlendiriliyor. Ve bu değerlendirme sonucunda da Büyükşehir Belediyesi çocuğumuzun fikrine değer verip e, bir şekilde bunu hayata geçirmeye çalışıyor. Ee, son olarak söylemek istediğiniz şeyler var mı? Son olarak ben çocuklarımızın Büyükşehir Belediyesi'nde sadece çocuk meclisi olarak e, faydalanabileceği bir kurum olmadığını, başka faaliyetlerin de olduğunu söylemek istiyorum. Bunlardan ben çok kısaca bahsedip e, bahsetmek istiyorum. Öncelikle çocuk meclisimizin tekrar 25 yılında kurulduğunu, e, Sayın Kadir Topbaşı'nın katılımıyla 23 Nisan'da bir genel kurulunun olduğunu, onun haricinde bilinçlenme ziyaretlerimizin olduğunu, e, yıl içerisinde gerçekleştirilen... Ümraniye aday izi kampında çocuk meclisini görevlerinin çocuk meclisi üyelerinin görev yaptığını söyleyebilirim. Onun haricinde İstanbul'un 67 noktasında bütün çocuklarımızın faydalanabileceği bennetlerin yani bilgi erişim merkezlerinin olduğunu bu bilgi erişim merkezlerinin güvenli ve konforlu mekanlarda çocuklarımıza ücretsiz olarak sınırsız hızlı sigara içilmeyen ortamlarda temiz internet sunulmasıyla ilgili bir çalışma olduğunu söylemek istiyorum. Her hafta olduğu gibi Bir Söz için programın daha sonuna geldik. Zakir Bey'e bize verdiği bilgiler için ve e, teknik masada bize yardımcı olan Erkan abiye de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. Üzere. Hoşçakalın.